İbadetin manasını bilelim. İbadet, peygamberin tarifine uyarak, şüpheden âri, ihlas üzere, söz veyahut hareketle, Allah Teala'ya, zilleti ishar etmek demektir. Namaz, oruç, zekat, haç ve cihat gibi. Mesela, namaz kılan, Namaz hareketiyle Allah Teala'nın huzurunda zilletini ishar ederek diliyle de Ey hakiki mabud ve mahbub, Rabbim başkasına değil ibadetimizi sadece sana tahsis ederiz der. Yani sadece senin için huzurunda kıyam, ruku, secde, kıraat ve dua ile zilletimizi ishar ederiz demek ister. Kul, Yine emri şerifine uyarak ihlas üzere büyük bir zillet içinde kemali iman, kemali teslimiyet ve kemali samimiyetle Rabbini görürcesine ve iyâke nestaîn başkasından değil sadece senden yardım dileriz der. Bütün peygamberler insanlara tevhidi ve tevhidin levazımı yani tevhitten ayrılmayan ve gereği olan ibadet güzel ahlak, zikir ve yalvarışı hem sözleriyle hem bilfiil fiil öğretmek için gönderildiler. Peygamberlik kulun çalışmasıyla elde edilecek bir makam değildir. Bilakis Allah Teala fazlu kereminden tevhid ve levazımlarını mahlukuna öğretmeleri için kendilerini seçkin yaratmıştır. Nebi gayb aleminde Allah Teala'dan emir ve yasaklarını vahiy ile telakki eden insandır. Eğer telakki ettiği vahyin bildirilmesine de emredilmiş olursa bu takdirde Nebi aynı zamanda Rasuldür. Her halükarda Allah Teala'nın seçkin yarattığı üstün insan önce Veli sonra Nebi ve Rasuldür. Allah Teala'nın nübüvvetle şereflendirmediği kimse rasul olamaz. Nitekim yine zilül bir <gülüyor> ruh min amlehi, ala man min ibadhi, an anziru la illa Allah, melekleri kullarından dilediği kimseye kendinden bir vahiyle, benden başka tapınılmaya müstakil bir mağbût olmadığına dair kullarımı uyarın. Ve azabından korkun, bana karşı gelmekten korunun diye gönderir buyurulmaktadır. En-Nahl suresi ayet 2 Allah Teala'nın nübüvvet ve risalet tacını kendisine giydirdiği ve o yüce vazifeyle şereflendirdiği Nebi ve rasuller insanlara tevhidi ve tevhidin levazımı yani tevhidden ayrılmayan ve gereği olan takvayı öğretmişlerdir. Takva, allah Teala'nın yasak ettiği her türlü günahtan sakınmayı, emrettiği her türlü ibadet, güzel ahlak, dua ve zikirleri yapmayı kuşatan geniş kapsamlı bir kelimedir. Asla kök, aslından ayrılmayana dal, kökünden ayrılan dala çırpı denildiği gibi. Tevhide de asıl kök ve diğer İslam'ı hususlara, yani takvanın kapsadığı dinin tümüne, Firu eşit dallar denilmektedir. Burada nimeti kula ulaştırmada veya nimetin mahluka ulaşmasında sebepler ne olursa olsun hepsini sarf nazar ederek kulun Rabbini görürcesine iyyake abudu ibadetimizi sadece sana tahsis ederiz ve iyyake nestaîn her türlü yardımı sadece senden dileriz. Demesi yani inanması gerekir. Böyle olursa kulun tevhidi gerçekleşmiş olur. Nitekim hadisi şerefte: "U'abdillah <gülüyor> k'annak tarahu, fa tekun tarahu fa innu yarak." Allah Teala'yı görürcesine kendisine ibadet et. Şayet ki sen onu görmezsen, hiç şüphesiz o seni görüp durmakta ve kontrol etmektedir, buyurulmaktadır. İbadette farz, vacip ve nafile olarak namaz, oruç, zekat yahut sadaka, haç, umre ve cihat olmak üzere beş kısımdır. Her Müslümanın namazın, orucun farzlarını, vaciplerini, rükün ve şartlarını öğrenmesi de farzdır. Bu farzı yerine getirmek de ibadettir. Yani namaz kılmak vazifesi ibadet olduğu gibi namaza bağlı bilgileri elde etmek de ibadettir. Nisaba malik olan kimseye zekatın farzlarını, vaciplerini öğrenmesi, haça gitmeye güç buldu ise haccin farzlarını, vaciplerini öğrenmesi de farz ve vaciptir. Allah Teala şirki, küfrü, zinayı, avret mahallerini kadına göre bileklere kadar el ve hududuyla yüz müste, müstesna olmak üzere bedenin herhangi bir cüzünü, mesela başı aşmayı, riyayı, ribayı, eşit her türlü faizi, içkiyi, kumarı, açık delillerle yasaklamıştır. Onun her bir emri ve yasağı birer sınırdır. İşte bu sınırı geçmek, farzları zayi etmek gibi yasak ve haramdır. Hadisi şerifte Allaha hududan an Gerçekte Allah Teala birçok farzları, eşittir vazifeleri farz kılmıştır. Sakın ha onu zayi etmeyin. Gerçekte masiyetten birçok haramları yasaklamıştır. Sakın ha ona yanaşmayın. Birçok hudutları, sınırları beyan etmiştir. Onu geçmeyin. Unutmaksızın birçok şeyleri bırakmıştır. Onu araştırmayın. Diğer bir hadisi şerifte, Erba'un, فَرَدَهُنَّ اللّٰهُ فِي الْاِسْلَامِ فَمَنْ bi بِسَلَاسٍ لَمْ يُغْن۪ينَ عَنْهُ شَيْئًا hatta ye'tiye bihinne cemi'an, as-salatu ve zekatu ve siyamu ramadana ve İslam dininde dört şey vardır. Onların üçünü yerine getirip, birini terk eden azaptan kurtulamaz. Ancak dördünü beraber işleyen kurtulur. Namaz, zekat, oruç ve haçtır buyurulmaktadır. Bazı serseri insanlar, fars vacip haram değinlerini ikinci, üçüncü dördüncü asırlarda imamlar, müştehidler ihtas ettiler derler bunlar ve benzeri hadis-i şerifler onları reddetmektedir ashab giram şu farzdır şu haramdır, şu mekruhtur diye öğrendiler ve sonrakilere bildirdiler sonrakiler anlasınlar diye müştehidler kaide tayin ettiler bu serseriler mealde farz kelimesini bulursa farzdır, haram kelimesini bulursa haramdır derler. Fakat haram lafzını bulmazlarsa heva ve heveslerine göre yorumlarlar. Artık nereye giderlerse ayetleri de oraya çekerler. Bu tür serserilik küfre götürür. Nehi eşittir, kesin olarak yasağı beyan eden Zinaya yaklaşmayın. El-İsra suresi ayet 32 gibi yasaklar yasağı beyan ettiği gibi haramı ifade eder. Hem mesela <gülüyor> Başörtülerini boyun ve göğsün tamamını kaplayacak surette koysunlar. En-Nur suresi ayet 31 Bir dolam dolasınlar diye emri şerifi başın örtülmesinin farz olmasını Aşılmasının da haram olmasını en açık ifadeyle ifade eder. Artık başın örtülmesi farzdır diye inanılması şartıyla, başın örtülmesi farz, ibadet ve fazilettir. Böylece farziyetinin inkar edilmesi halinde, el-imanu billah kaziyesine nazaran küfür, Farziyetine inanıldığı halde başın açılması ise el imanülillah kaziyesine nazaran fasıklıktır. Yani şer'i hudut eşittir sınırları aşmak ve dini güven altından çıkmaktır. Birinci surette ebedi, ikinci surette muvakkat ilahi azaba müstahak olunur. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Başörtülerini boyun ve göğsün tamamını kaplayacak surette koysunlar. Ayetinin başında iş bu emrin peygamberin zevcelerine mahsus olmayıp umum mümin kadınlar hakkında olduğu açıklanmıştır. Artık nehyin haramı mı kerahati mi, tenzihi mekruh yani hilafi evliya mı ifade ettiğini bilemediğimiz için müştehit hadislere müracaat ettiği gibi biz de müştehitlerimize müracaat ederek şu ayetin ne ifade ettiğini öğrenmeliyiz. Aksi takdirde Allah Teala korusun, bilemediği yerde şahıs küfre girebilir. Bunun için Kur'an ve hadisleri anlayışımızla değil, müştehitlerin anlayışıyla anlamak farzdır. Buna çalışmak dahi ibadettir. Muaz bin Cebel radiyallahu teala anhu şöyle anlatmıştır. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terkisine binmiştim. Benimle onun arasında semerin tümseyinden başka bir şey yoktu. Ya Muadu He'l tedri ma hakkullahi ala ibadihi ve ma hakkul ala Allah Ey Muaz! Allah'ın kulları üzerinde hakkının ne olduğunu, kulların da Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu bilir misin? diye benden sordu. Benim Allah ve onun resulü bilir demem üzerine Fe inna haqqallah ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Ve hakkul ibad an la yu'azzib man la yushriku bihi shay'an. Gerçekte Allah'ın kulları üzerinde hakkı ona bir şey ortak etmeksizin halisane Allah'a ibadet etmeleridir. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine Eş koşmayan kimseyi azaplandırmamasıdır buyurdu. Bununla tebşir edeyim mi dedim. La <gülüyor> feyettekilu. Hayır bu takdirde ona dayanırlar cevabını verdi. Şüphesiz Allah Teala iman etmeyi emretmiş ve küfürden sakındırmıştır. aleyh imana hat denildiği gibi imanın koruyucusu olan vazifelere de hat denilir. Bu haddi eşit sınırı aşmamak Allah'ın bir hakkıdır. Böylece küfre geçmek iman hududunu aşmaktır. O da haddir ve o haddi geçmemek Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Hasılı hak kelimesi izafe hasebiyle iki kısımdır. Birincisi, kulun vazifesinin dairesinde bulunması, ikincisi ise o dairenin sınırından çıkmamasıdır. Ehlü sünnet ve cemaatin ittifakıyla, Allah Teala fiilinde mecbur ve memur olmadığından dolayı, kendisine izafe edilen hak, sabit vat manasındadır. Bu takdirde hadisin ikinci şıkkını, Allah'ın kullarına sadık vadi ise, kendisine eş koşmayan kimseyi azaplandırmamasıdır diye tercüme etmek gerekir.